Örneğin ne diyoruz? Çocuk öde beş dağdır, göründüğü bir tadı birkaç, beşik bir tadı, yaklaşık çiçek meniyyelerini tutarak alıp, ismi bilerek tutunan akıların, akıdanın derasilerin derasilerin derasılmasına oluşturarak, rahmanın derasılmasına duymaların, o, onun hafifli, onun anlaştığı ibadet olayı, ikisi En güzel isim Şu ağır iddilikleri, şeşecekli uğrayan bir çok bir takalarından bir hafifli kalbinin beş dalını başarılı ederiz. Birinci dağılır. Nasıl ki, Şehir'in kendi köylerinin davidelerinde ayranın da ayranın manları ve öğretmenin toprağlarında başa başa başa nam ve vasıçları ve sallalların mehkebelerinde çeşitli çeşitsiz manaların kullanılır. Mesela, Koyar Ailesi'nde hortum ve mülükleri de sultan ve askerleri de kullanılman ve ilmeyerek ayırma, dokunak durun ki ya sahip isim ve dinamaları değilsen, anlatsız ki, büyük tepkadişah, salkınan ve toprakörü yürürlük merkebelerinde, ve olabilir. Yürüyor muhakim, her gün yada geleneğe, şakasizlik ve ve telefonuyla, mevcut bakanamsızdır, bu bulunduk Ve her seferde kararınıyla, insan uyuyla, mesleyle meşhur ve nazır görevleri görür ve her bir hastalığıyla bilimle ilimle muhakkak olarak birbirine ilan eden birbirine Ezer eden çok olan bu baba bireyin benden ailelerle aile fakat Bu baba bireyin ailelerinden başka fakat bir yeri çekebiliyoları, isim ve nişanları, rafasızlık edilmemek için alakamında kaygı ayırıp, fakat bir yeri nezer teminsiz bir vakit vererek, ve ömrilerin fıksasını falan da, başta başta, bir yeri mühsatı derin manalıdırlar. Ve bir tepkünü yaradılar, başka. başta, fakat bir yeri mühsatı derin mukaddesi bulunuyorlar. Ve o ailein çizmelerine çeşit çeşit, fakat bir yeri ihtimal eder, hükümetler fıksasını ve nefkâhli sanatında ve nefkâhli sanatında çeşit çeşit hafâhli bir yakınlaştığında hüsmetli ruhu, yaratılmalıdır. Bununla beraber, Kâya'nın her, her bir daiminde, her bir hareketinde esnâ ve bir, bir isminin de, O isim, o bariyede hafâhındır. Başka isimler, orada olan hafâhli bir yerler. Belki, onun yasılığını da hem de makul kâhlı bir Ondalık noktayı küçüktübü, ondan her birisine nasıl bir değer bir mülkü bilir? Nasıl birisi ne dediğiz? Yani bu senin her şeyin boyutu olduğu halde öyle bir, ilgili, bir ve her ne dedi bir şeyi deden Julia, Hem bununla beraber, fani kuzenlerin her şeyin boyutu olduğu halde yetişkinine yaptıkları şeylerle Mesela sana gücerdi eden kâbe güzelliğinin, Mahdûl-i Kûr'i yetkedebili üstü mühendetinden tür kâbe güzelliğinin kâbe güzelliğinin kâbe olan melebi ve ilmanı kadar yakadan ödüllene bulunmuyor Demek ki kâbe güzelliğinin kâbe güzelliğini takımda bırakmak şartıyla Mahdûl-i Kûr'i yetkedebili kafasından kâbe güzelliğinin Madem nonsense, var ve isimler birbirinin içinde görülür ve şu olarak birbiri yana var ve temelciler birbiri içine girer ve imanlara birbiriye tükkan eder ve doğdu olarak birbirine neler eder ve tasarladılar birbirine neler ederek ikman ve bu yedinin tereffi terbiyeleri birbirine inandeli muallim eder eminlerine geliştirilir. Cenab-ı Hakkı'nın seyreti bir imanına, bir huzur, bir yedere fakat kıza, başka bir imanlara Ruhun yeni deleği şenliği cimleri eder. Ben her iman ismin cimlerinden sahnesine mahiyet imkâr edilmesi sorun olmaz. Mesela, otobanda bir ismin eseri görüyorsa, annenizin görünmesi, kadınlar devletin varlığının ne bildir? Belki razı olacak ki onun masada daha iman hakkasında da bu Allah'ın hukukunu görürsün. Onu bu Allah'ın her şeyden, bu Ruh Allah'ı o Allah kimdir? Niçin işte onun insanı la ilahe illallah ve İşte bu anlamı değil Allah'la ilahe billah ve la ilaha illallah kaderi manidala zikreleri eder bir ne, ne diyorsunuz de, elbette Ya Cevî, Ya Cevî, Ya Sonra deniz içinde ve senin yüzünden ben hâlık ve edilen küçük hayvanlara kataran ve yavrı lafot ne diyorsunuz de, elbette Ya Cevî, Ya Haşiye, hatta bütün kecilere baktın, yalnız yemeklere yediler o anadılar yapılar, geldi, Nasıl bu maziyetli cenevahatçılara mübarek demeniz? Sonra öcü yapacak bir şey kullandığım, baklarına bakacak neler birisi geldi, yastırma dayandı, alzılı kıvama geldi ve, ve sanet bir surette yarhaim, yarhaim, yarhaim, yarhaim diye, yüyüyor ortama gelen itirazı da diye, taheesin amma ben de, de yüzümü çattı, aklım geldi, acaba şu zir bu nerede mi musluğu? Yoksa taheesine damandı? ve eşişimede yalnız dediğim haksız bir muhteşememek nasıldır? Yoksa herhangi bir dikkat bir yere eşişt mi? Sonunda sabahleyin başka pekirlere dinlenir. Çeleba da bu gibi zahmet değil, fakat mutatama bir derecede evet. aynı zikirle tekrar Bir Bidaniyede fotoğraf hakkında yâhî'i ünfak edilir. Gididide de yanı, mırının aynı ayni yâhî olur? Mahveksiz, fâfiyesiz Ağzını kapat, güzel ve ağzını çekecek. Çeke. Yanıma gelen bir mamada mükemmel ettim. Onlardan dikkat ediler. Bir geleceği çeşitiyoruz dediler. Sonra halime geldi. geldi. Acaba şu kişinin refîti tatsisi nedir? Ve ne, ne için insanın şivesi iletişi edenler? Hayran insanıyla ne var Kalbime kalbim geldi. De. Şu hayvanlar, çocuk Hale. gibi Hale. çok nazar, menazi ve en izanlı bir arkadaş oğlundan çok şakak ve merhamet edin Okşan vakit, koçlarla giden hafifetleri zaman o nimetini haf olarak, olarak esvahını bırakıp, yalnız senin Kâdî-i Mahîmî'nin rahmet ettiğini de ne ödü olan ve Mahîm-i kimler gelir ve kimler rahmete gelir esvahı kendisilere itibar ediyorlar. Sabah'ın nasıl yâciliyindir Câmâh diyor, ve alçıklıklar nasıl yahya neyi diyor? Ve hayvanları dikkat et, nasıl yahyamın yaralesi diyorlar? Bakar nasıl? Nasıl yahyam, yahman, yahdi, yakerin, yahdi, yahu, yahusabdi gibi ne ne ne ne ne ne ne çok ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ve çeşitli yazılı, sen de dikkat etsen Dünya yüyaşlarına basit bir da, mesela, bu şirketin En küçük çınalı en gürtlana almanla karışmakla haşletli bir de mehattık veriyor, rahat yaza, Fakat insan vücudu esmaya Fakat ve medayetlerin iftinahlı iddianına katıdın hâceden Tenebü'nün esma, insanlarınla bir derece Tenebü'nün esesine Elbiyyanın anayrı ayrı, ayrı, ayrı şeriyatları, Elbiyyanın başka, başka başka tarihi hakları, Asliyanın çeşit çeşit meşak tedelik şuyru sıramı neleşmiştir? Şey mesela, mesela İsa Aleyhisselam, Sa'l-i Esma'yı beraber haberi hüsvü olduğundan da karar eder. Elbiyyanın aşçıda verilmiş ismini ve ehl-i tefkürde hakim ismi, Dadakziyye'de hakimdir. İşte, nasıl elbiyyanın hem hoca, hem sahabi, hem adli tabibidir, hem mümkün mümkün onun her, her bir muzairede denilen birer hizmeti, birer maaşı, birer birer hizmeti, birer hizmeti, birer hizmeti, birer hizmeti, birer hizmeti, birer hizmeti, birer hizmeti, ve muvaffaklı yersizliği Ve daha çok uymamalarla görünüyor ve görür. Ve çok insanların olanlar mededik ister ve amirenin çok uymamalarına münafak eder ve için çok ı Esma'yı ve çok vazifelerle ve, ve çok düşmanlara mütela olan insan münacaatında işte ısıt-ı çok sinirlenmiş eder. Nasıl ki? Ne Neb-i İsa'nın medan ve El-Hak el-Hakrişik insanı kabul olan muhammed Aleyhisselam, Ağabey Aleyhisselatü Vesselam cevşe ve ülketin münacaatında bilginlik İşte şu, şu sırlandı ki Surah-i Kul'l-Lahut dünab-i'nin naz, mevh de ki, maline, insanların mavime, insanların mavime, insanların mavime, sinsice ve de, bütün mavime, his-i azri, De diyor. Ve bizimle ile gösteriyor. İkinci dal. Top Esra'nın ve hakarlığı kazanım eden iki sırda denk eder, bilimci sır. Elbiyar hiçbir usul-i imani yedekli fakat etikleri halde meşaslatlarında, keşif yaplarında çok hafif edilir var. Şucuk derecesinde olan keşikleri, bağların plan-ı vahidi ve muhalefeti hak içiyor. Niçin ehl-i fikirle nazar, ehl-i bir kaka-i mülhamına hak-ı telaffik etikleri eken birbirine imkanatı bir surette hakikatı görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikatı niçin çok rendelebiliyor? İkincisi, en önemli iki sayede niçin faşist mani gibi, bir kısım, kısım erkan imanini bir derece hüznene Kur'an gibi Sonra, bir hapsiyle vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısımın ileri olarak hüznene dolanan erkanı imkâra vermemişler. Hem de için hakiki olan Evliya'nın bir kısmı lağız zehinde Hatta adet-i fıkı kalemine bir yıksız erkan imaniye onunla bu meşreflerinde az ve bir, bir, bir surette görülüyor. Hatta onun için bir, ileride de onlara taahhüt edeneler ileri kadar erkan olan ehemliyeyi verenmişler. Hatta bu hızları da satmışlar. Mâleden tür inkişafıyla hakiki Haki, tamamen Hiçbir Birçinin herhangi hakikat, hakika, bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geliyormuşlar. Halbuki Halki, bütün esmanın, mergide-i âlumlarının ve bütün elbiyanın olan Resûl-i Ekrem Aleyhisselatı ve bütün bütün bu kakadiselerin reklise elde olan Olahamd-i bütün elbiyan-ı imani, bir surette, pek ciddi bir ifade ve kastdi bir ifade hafasıyla Ebedoç'un evet, hakiki hakiki kemal gereken bölümündür. İşte şu esra'nın hükmete şusundu değil. İnsan kendilerinin <gülüyor> bütün esnağı, ve bütün kemalarına müsaididir. Nâhekim kutidarıdaki iki sirde aradıkları ağzıların tefalik olduğu halde bilme nefacalar içinde hakikata tahammül eder. Onun için hakikadın keşfinde ve hakkın keşfinde olduğunda belersahat olarak Bazılarla bezaktan geçen yıllar, tadiliyelerden başka başka oluyor. Bazıların tadiliyeleri, bazıları etan imaniyenin uçuş altında yaşayan oluyor. Hem Esra'nın ciblelerini yücecikleri, masada görevlerine bir veriliyor, oluyor. Bazı masada olan bir isminin tam cibletsin resmelerinden aradığı oluyor. Hem küllet ve külliyet, razımiyet ve aslılık itibarıyla cibleli esma başka başka soru alıyor, bazı istiyatlar hızlı Geçin geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor ve istiyaratı bazı bir kısım oluyor, yalnız kendin etmenin icra ediyor, o ilk ızaftaların bir günlere İşte şu, şu sıra, ve şu geniş ikbete, ve hakikatta bir derece de karışık bir teftinle bazı işaret ederiz. Mesela, Zühre ve âmîdâ nakışı mı çekecek ve kameradan aşır bir yüklere, ve gümüş abadan sahte bir gümüş haye ki her birimizin bir tutumu bir kemanı var ve o kemanlere gümüş bulunuyor. Şu üç şeyle şu tapkiyatlara bir şeyler etmek adına ve akıl ve kahzilin sürdüğü ve üç tabaka da her tapkiyat insan der. Haye tabakta daha üç var? Terezin'deki üç misal, her kapatadaki o üç tarihe, belki dokuz tarikaya bakar, yoksa üç kapataya değil. Mi? Birincisi, ehl-i bil, ehl-i bilmeye, ehl-i növbele tüm şartlandırır. Şey İkincisi, cismani için hazatla kemanın nesliyle hakikati bilenleri ve ve mücadele ve hakikati, hakikati bilenleri ve, ve, ve, ve kalbin hızlı hızlı ve iman etmek için gelen de hakikat de, dediler. Üçüncü, elenmeyi bırakmayan ve aslanına da lan. Ve yalnız sizlerle hakikat giden ve bilinme de, yetmezinde, akılca manikatte hakikat aramaya giden ve imanla bakılan ve o bu diye giden, çabuk giden, ayrı ayrı bulunan üç saatlerin ikimede ikili olarak olmaya edilen işte şu üç tabakların mümkün ehliyatının kısırı ve geniş hikmeti, zürürle, kadere, reçişe olan altında bir tefesinde büyük derece geçir. Mesela, Güneş'in, güneşin kendi haliminin izniyle, izniyle verildiğiyle, bu üçe çeşit tecellisi ve belirtansı ve var. Birisi çiçeklere, birisi kameraya nasıl yiyaret birisi bir çiçe, reçişe gibi bir parmakta verildiği ayırı ayırı, ilgin verir. Birbirine üç fazladır. Biri, köylü ve muhumi gibi tecelleri ve belli kastır ki, bütün çiçeklere bilgilerin bir ihtiyansızdır. Biri bir de, has bir tecelli dedi ki, her birine göre biri bu hususi, bir hususi ve vardır. Biri de, cücüğü bir tecelli ki, her bir çiçeğin şahsiyetlere göre bir ihtiyansızdır. Kütleli zeminin o kadar görevi ki, çiçeklerdenin süzü dengileri, güneşi dünyasındaki yedi denginin İstihale-i İl-i Ve bu hamle güneşecekler dahi bir çeşit aynadadır. İkincisi, Güneş'in kameraya silgârlara, Tanrı Hakkîm'in izniyle yürekli yürekli verdiği yani, bir durum verildiğinizdir. ve benimşeyiz ve sonra, kamera o seyahat gölgesi olan nuru, Güneş'in tükür bir surette istihade eder. Sonra, sonra huzursuz bir kanlı denizlere ve havaya ve ve bir sureti kültügede denizinin kafamacıklarına ve toprağın dışı kafalarına ve havanın seferlerine ifade ve ifadesi verir. Üçüncü üstü, güneşin en ilahi gibi cel kafamayı ve denizlerin yüzleri, yüzleri birer lanetemelik sanatî bir, ve küllî ve gövdecesi diri gibi ikansı var. Sonra o güneş, güneş, denizinin kafamacıklarına ve suyunun katkılarına ve havanın dışı aşağılığına ve batarın içişeceklerine her birine birer cücüsün aksi, birer ve küçük, küçük insan elini veriyor. İşte güneşi şey, ve her bir çiçeğe ve kameranın kâbili her bir kâbeye, her bir kâbeye, meskûf-ü üç cihette, ikişer ve kâbeye de tebekkü var. İkinci kâbeye, bir bir asane, doğrudan doğruya, berfasız, icaksızdır. Şu yol, nübübbetin kâbeye dinlisiyle der. İkinci yol, berfasada havaslık eder. Aile i̇şte ve masamlarının kabiliyekleri şefesim cizmelerine bine Şu ruh ise ve lanet İşte zürve, hadve ve her birisi evvelki yani yolda diyebilirler ki ben umum âlenim Güneş'in enceli anayısıyım. Fakat kendi yolda da öyle diyemez. Belki ben kendi Güneş'in aynısıyım veyahut nedirime cebih eden Güneş'in aynısıyım Çünkü Güneş'i öğretemiyor bütün âlema daha gerilinleşeceği öğreniyor. Halbuki o şahsının veya nevlinin veya cinsinin güneşi daha benazat içinde, mahdutu bir heyet altında görülüyor. Halbuki hani, kayımsız, benazatsız, mutlak güneşin asaları o onka kalbi güneşe Çünkü bütün yer yıldız açmak, terbiyelemek, umumle de mağrabat, hayvanatın hayatlarını hafif tekelemek ve seyyarat etkaratını döndürmek gibi başlamak doğumlu eserleri o Vay, ve mahsut içinde görüldüğü bir meşe, şu ruhlu de de Belki o asla acibi, eğer o şu ruhlu far seslediğimiz şey, o, o kayıt alınma görüldüğü birleşenlerse de, birleşe de sırf akmi ve imani gibi harfları ve o bu aynı olduğunu bir sesinlikle verebilir. Fakat o insan gibi akıl mutlaka seslediğimizde katak ve recepah şu hükümleri, yani pek büyük asalı güreşlerine etraf etmelerini ahlidir, çok umut edin. Belki bazen hükm-i imanilerin, şu ruh-i imanilerin, pek güçlü inanabilirler. İşi kere hakikate dal ve bazı kişilerin <gülüyor> hakikaten ağzı alanı görünen ve hakikaten karşı köpemizsiz için elekimizle girilmeliyiz. Bütünümüzdere, kendimizi sizlere, kafedlere, reşahat edeceğiz. Zira onlara daha zedip ilişki olur, kâhâfî Biz aklımızı da dahil olarak tamamlıyız. Yani, yani onlar maddi güneşlerinden nasıl teyze alıyorlar, biz de dânebî güneşemizden önü alıyoruz, anlamalıyız. İşte sen, sen ey niyâyi unutmayan, an, ve maddi kazalılır eden, ve nefis-i sastet eden arkadaş, sen, sen yüzüne ol. Nasıl ki özüne çiçeği, ziyâ-i şençten ve o güldüğün içinde şensiz insaniyle karıştırıp kendimle zinnetli bir surat giydiriyordu. Zira Selem'in sivdatı dahi ona hemzeler. Her iki yani. esbaadanmış, eskisi gibi mektatetli bir ise kameraya aşık olan mutatak olsun ki kamera güneşten olduğu ziyan zihnini onu verir, Onurlu bücret bebeğiyle bir onur Odada onunla bakarlar. Fakat o kafaya, onunla yalnız kameraya görür, güneşi göremez. Belki imanı <gülüyor> da her şeyin her şeyi doğruya Cenab-ı mı bilir? Esma'nı bir farklı terakki adam bu da olsun, ölümde bir ki, kendi zanına Hiçbir şey yok ki onun dayanıp yüzüne bir kendine gelmezsin. Hiçbir şey yok, yok ki elini görmesin. Başka şeyleri de, de ki onu Harici bir, bir sahbete var ki doğrudan doğruya, güneşin halini gönülde beni sıkıyor. Şimdi madem biz bu üç şeyi yerine geçirdik, kendimize bakmalıyız. Bizde de ne var, ne yapacağız? İşte bakıyoruz ki, biz hizan kitleyin, insanlıkla bizi gayetlere tezgin ve tevhir ve tevhir ediyor. İnsan ise hizan edeneğe tezgin eder, tezgin ise olana kurbilecek ister ve görüntü halen eder, ister. Her birbirimize sizi dağımıza göre o tatlılık cazibesiyle sürük edeceğiz. De tebebi. De tebebi. ''Ey ve bir sen iyi olarak gelip içine işte gidin, terakki ede ede, tabiri evet. mertebe Gün yani ve güvüm yerine gelin, yürüyen bütün işletelerin yükletimine geçin, halket üzüle keseslik bir onda ziyadı yenilerek ihlal ve ister, sen sevdiğin güneşi yüzünü gözle görmekte muhafak olamazsın, çünkü kayıplı olan demekler hususuziyetler rahatıyor, perde çatırıyor, gösteriliyor.'' Sen şu anca bu nefelerin, belaklıların neşret eden bir kiraktan kurtulamazsın. Lakin bir, bir şartta da ki, sen kendi nefesine nefesine davranış olan başına kaldırmasın. Ve nefsin ve düz ve ittihar eden azarına çıkmasın. Gökyüzündeki güneşin yüzünden Hem baştaşı, gerdilmesiz için toprağa yüzünü yukarıda bir şemze şen Çünkü sen onun aynısın. Vazifel, vazifel aydanlık verir, bilsen, bilmesen, hazine-i rahmet kafası olan toprak kananından senelerin sen sen üstüne Ebeve nasıl şey? güneş küçük bir aynasıdır, şu koca güneş tarihi, gök denizinde, şirin isminden bir nemanın katabeli misal aynasıdır. En iyili kalbimiz saniye, sen, sen nasıl, nasıl bir güneşin olduğunu bu şartı yaptıktan sonra keman edin fakat güneşi ne birde, nasıl sata öyle gördün senin? Fakir Fakir Fakir Fakir ben senin sataranın rengine ve de bana ve kesahabette döndürdüğün diğerine bakarım. Ve kayınlığı kayın bu habili yetkin diğer Şimdi sizin tabiri, Ey katil katil içine gelen, senin bahili. Ee, fakat içime gelen hakimiyet ol. Senin katı ele gitti döndürmüyle, felsefeli bir merdivende, Bak, Bakamak eliniz rahatlıkla sahipleri zulümlüdür. Ne, ne ziyas var, ne hayatır. Senin, senin sayin beybude, ilmeni kayıtsızlık eder. Sen bu zulümatından ve kimin zihni ve herhangi senin ibadetcinden ve o başka başlık kimin şu başlık şartlarla tutunabilirsin ki tabiat gecessesine her edebi hakikat dönemelede gelebilirsen ve yemin ederim ki şu, şu geçen bunları güldüz güneşlenen çiftler önlü gölge nedir? Bu şartıyı sonra sen mükemmeli olursun. Fakir, fakir ve paranın bir yerine bir haşilemek güneşi olursun. Birleşir Fakat sen dair öteki öte arkadaşın, arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin. Ben senin aklının ve ben size senin özgüye ve mükemmel ettikleri perdeler arkasında ve benim elbette genişleşeceği hıcaplanan bir ve kabiliyetin verdiği dinlemek içinde dönebilirsin. İşte, Yaşar Nisan'ın üçünlüğü arkadaşımız ki, hem hakikidir, hem de leksizdir. Güneşin kararı ile eder, el âmü yedi de verir, bulunduğa iner, kovaya çıkart, ile ateş alır, ziyan verilmeler. O duyanın cidrelerinden bir şu an yakışır, yanaşır. Yaşır. Ey Yerişkan Nisan! Madenen doğruya Güneş ayin ediyorsun. Sen hangi merkezde de bulursan yolun, Aynı işe karşı aynel yakın bir yukarda, sakin bakılacak bir deli, bir yemeyecek edilsin. Hem o senin alsan acilbesini, ona vermektenin üstüne takip edebilsin. Ona nâir haşibde de sağlığı tereddübüsüz verebilirsin. Sakinâ kızahı kesenlerin, beşeceklerle olan yerlemede, iki, iki kişisinin elinden olmaması geçiremez. Seninle beraber bulundularlığı, ne tabiiliyetlerinin kaydı, ne aynalarının küçük bir görünüşe şaşırmanız, Çünkü insan safi, haliniz, doğrudan doğruya baktığınız için anlıyorsunuz ki masalarda görünen ve aynalarda müşahede olunan güneş, belki bir nedir bir çeşit renk atabilir. Çemberden o akışlar onunlara gelir. Fakat bütün asal çiçek gösteriyorlar. İşte şu hakiki, hakikaten böyle ve de da, başka başka üç halini peklamalar Ve o malaketine zayasınlar ve merkezlerinin şuurunun haksınlarında başka başka gördüler. Fakat bir gecede ve hakik ezihan ve hakikaten hakikaten İşte nasıl bir gece çakandı ki, hiç güneş bir dönememiş, yalnız kamerlar kaynasında bir Güneş'e maksuzlu haşmeti ziyayı, dehşetli canlı zeya aklına Belki görenlere kesin yolu takvili diyor. Ömlede, Velas-ı Ahmet-i Erişler'in sesef ile Kadir ve Nulliye gibi isimlerin Melevdil uzmanına yetişmeyen Haş-ı ve Kıyamet-i Kınay'ı olarak kabul eder. Akli gibi nesnedi bildirirler. De, Çünkü Hakikaten Haş-ı Hıyâ'ı, yani. i̇sm azamın ve Bağaz-ı Esma'nın derece azam olmasıdır. Kimin hazarı oraya çıkmasa takvili de Kimi bir kirli oraya gitse Haşir'da gece günümüz, kış de babalar görüyor. İkliğini anı karke, karke, kabul ederler. İşte şu dedi ki, Haşir'da Kıyamet'i en azam merhaba en ekmelen taktığıyla taktığında nazikta Ve hepsi azamlarla sahara olan Peygamberi Aleyhisselam ve Selam'la başlıyor. Ve eski Peygamberi ise Hikmet ve bir tane de basit ve e bir halde olan ümmetlerine Aşırı en altın bir derecede, en geniş Beşiklik bir tasvirada da belirlenmişler. Hem şu yüzden ki, bir, bir, bir de sızlanmada var. Bazı karanlık imanı, metdede uzmansında görmedikler, böyle yapmışlar. Hem şu yüzden dedi ki, maddi konuda hatta dereceye kadar çok hata oluyor. Daha bunlar bile çok eserler şu akikikadan bir müşahede eder. Şimdi bir şu kesiğin hem bir derece hakikaten hırsas hem hakikaten çok, çok geniş ve çok delil olduğundan biz bir zahir temsil, temsil etmekte tıkalıyoruz. Alı Haddimizin ve taharaatımızın tepkinde Üçüncü cevap. Kıyamet elâfelerinden ve afir zamanı bu akımdan ve bazı amal fazilet eseriflerinden i şerife güzelce başlamaklarınlara, akıllara güvenen bir sınırla Onların bir kısmına sayin ve yenmediği kişiler, iman sayin ve inanan yedi bir kısmında deyikare olarak geliştiler. Şimdi tavsiye şey edeceğiz. Yalnız bir on iki, iki aslını beyan ederiz. Birinci aslını. Yirminci sözün ahiretinde deyik, aynı cevapla inzaret meseledir. İki mesele şu ki, din birin imanıdır, birin tecrübe eder. Erbaa alili, erbaa sahibi veren eder. Örgü ileride herkese gönlümse gönlümle çekin fıfatı, bir, bir bahsedecek gibi, ne bütün müdürlüğün meşgulü kalsın, ne de, de bebedi olup, herkes isteyip istemez tasatiyetle meşgulü kalsın. Aklı kapı açacak, iki iyanede dinlenen Zira el-i Muhammed'in bedel derecesinde bir adalet kıyamet görürse, herkese tasatiyetin umusunlar olsa, o vakiti kömür bir birliği çiğdan, el-i masiz bir sizin etkin bir mededikin zayıf olur. İşin için, için mededik bir düşünüyken meselelerde biri çok meselelerde çok değişikler olmuş. Hem, Hem rivayet daha da küçük belirtilir. Biri birine bir bir sizin bir bir günden bir bir olmuş. İkinci aslında, meseleli İslamiyen kabulatı vardır. Biri durhal kabul diğeri bir zün galib bir, istese, bir, bir, bir, bir başka şeylerden dolayı kabul edilmesi ve reddedilmesi Esas ki İlâniyeden olmayan mesain-i katabiyyat veya Mu'at-ı Zâniyeden her birinde birbiri İlâniyeden ve birbiri Rübihân-ı katabiyyat denilmez. Belki yolunu zedet etmemek ve peksezîliğine yetebilir işlememektedir. Üçücü benim İslâil ve mesâna Ulamalarından çoğu İslâniyeti girdiler. Eski Mu'an-ı Hakları kadar bazı hilaf-ı vâki mağluna İslamiyet'in manav olarak ödünme edildi. Dönü mükemmel hadisi bazı kabimleri ve yavuz sismah ettikleri mağaranı ne böyle hafızlığa telakkik ediliyordu. Hem insanın hatalarından hâleli olmadığı için hilaf bazı veya kabimleri hadis-i sismah edilerek zahmet edilmiş. Ki ümmeti muhabbes Ümmetinin içinde muhabbes vardır. Yani müminler, kendilerine ilham bulmaya kimseler. Sırf Bazı, bazı herkes için ve her bedenen olan muhabbesin, ilhamının ile gelen bazı mahkemeler. Hakikat olarak ki edilmiş. bazı bazılarla kavradığı işte bu i̇şte nedir? Bir hisir filan takip Altın kısıl. ''Beyne namaz iştahı bazı hikâyelerden memleki, durumu ve mesafetine geçer, hakiki namazına bakılmaz, ne masaf için sefret edilir, ona bakılır.'' İştahı belirlen, ''Beyne namaz'a ağrım etmiş bazı kıssamlı kısa hikâyelerdir.'' Resul-i bir, Resul bir masaf-ı için temsil ve kirli hemim denen Şu şey verimli yesemelerin, maî hakiyetin mefesusu varsa ört ve nadir akılına ve tuha'ûr ve tesâvûl-i umumiye tacir çok, Peki, çok teşkil, teşkil ve temsil veren bir ülkeki, nünür veya yeni bir evi evin eline geçmesiyle hakikâh-ı maddiyeler ki evliyorum, Mesela, sev ve ve âlâdın imhalde, sev ve Belki ve Vahri hayvan nazırlarından iki melaketullah, adet-i abiri, kocaçakir ve cismani dini adını zahmet ederek takipçisi düşünmüş. Her mesela, bir fakat uzun, uzun önemliyle benim gitsiz, bir hissiz işimleri Resulü Aleyküm Aleyhisselatü Vesselam ferman ki, bu güvürdü, yirmi sene bir vararlığı ta ancak bu dakika cehennemin dibine düşen bir taşın güvürdüsüdür. İşte bu hadis işten, hakikana vasıf olmayan imkâna sasalar. Halbuki 7-20 o Hâcesi'ne sunulara Kâta'înye sahibette ki birini geldi. Resûl dedi ki, meşhur günahı 20 dakikî 70 yaşına giren o cehennemin bir taşı olarak bütün müddet ve kömrü de eser-i sâkiliğe, kütühaça sokulanan ibaret olduğunu, gayet-i Resulü Aleyhisselam, beyanı demiştir. Cenab-ı Hak, o veverat o ses işitilir, mi? ona arzama demiştir. Ses izinize asıl. Cenab-ı Hakk'ın umumuna, Söz'dan tecrübe ve meyveyti çok mühim şeyleri keserseyle eşyağın içine saklıyor. O saklamamada çok hekim çok ama bağlıdır. Mesela, lebeyi-i kadir Saat-ı dolayı Cuma'nın ömüründe, insanların içinde, eceli içinde ve biyanebe-i mahkine ömürünün içinde, önümün önümün önümün Halkine, önümün içinde insan hayran olsa, hayran kadar sonra gibi bir lehşiş edilir. Halbuki ahiret dünya muazzezesine muhafaza edilmek ve her, her vakit hangi öreğe ortasında bulunmak masamadığı İkiz adam ki her biri hemen her biri şanlı olsun. Şu halde dönem İş ve her biri ki birisi nerede bir insana bu bir beni ne verecekler? İşte kıyamet davisi şu insanlara eman olan dünyanın cepleridir. Eğer baktı alıp esseyse, bütün gururunu ve vucuda dağıtılacaklar ayıracak idiler ve gururunu ula beş İnsan nasıl hayat şahsiyesiyle, hâlesinin ve büyünenin vefasıyla alakalıdır? Öyle ki, hayat iştimaiye ve belgesiyle, köle-i artık ve dünyanın yaşasıyla, yaşasıyla alakalıdır. Kur'an, İpikar ve Fesat, kıyamet yaklaştı, Kıyamet Kıyamet yakında yakın ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra da. gelmemesi, yapıldığına haber vermez. Zira, kıyamet dünyanın geçeridir. Dünyanın ömrünü satın bir veya iki yıldır. Bir sene istekle bir iki gün veya bir iki tane takip edebilir. Saatleyen ve yalnız ki onun ömrünü satın bile İşte bunun içinde ki hakiki molla kıyamete olarak ilimini saklıyor. İşte bu halde sorulduğunda da ki tane pasırır. Hatta asıl hakiki olan asrısız akit dahi, daha iman kıya Hatta, hatta onların şeraiti hemen hemen çıkmıştırmıştır. İşte bu fikrini bilmeyen insansız, insansız insanlar aralar ki, Afiyetun taksiratını ders alan müteahkası sahabedir. Kesin tasarlı olan sahabelerin fikir Niçin bir insan hakiki kadar olarak fikir verilmiştir gibi, istikbar ürün 1400 sene sonra bir 4 sene sonunu getiren bir akilatı asırlarında karizlanılmışlar. Ben cevap. Çünkü ha biler. Tezce sohbet edildikten herkesten ziyade dağların akilatını düşünecekler. Dünyanın sonrasını bilerek, kıyamet gibi ama vakti bile bile anlayarak, eceli dünyanın eceline karşı dağimi dağim bir aziet alarak akilatlarına girmeye çalışışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kıyana edin değil miyiz? İmza şu fikirden nedeniyle ilgili bir yedir? ifade Yoksa vurguk-u dair bir vahiyenin hükümüyle değil miyiz ki, uzak olsun, İmmet İmmet aydır, aydır. millet ayrılır, hükmet ayrılır. İşte o yavrı Aleyhisselatü bu neymiş ödedir, fikirden nedeniyle ilgili kanunlarla ilgili veriliyor? şu ki, Meleki, sütügan gibi, her zamanda geleceği şey şahsıları çok zaman öneriler. Hatta Tadebi zamanında onları belirmişler, yeleşilmek emelerinden bulmuşlar. hatta, <gülüyor> hatta, hatta nasıl seher velayet velaye olmaların gelişmiştirmişler. İşte, i̇şte bu da, kıyamet gibi, hikmet ve iraniyet imza ki, vakif-i beden Çünkü, Çünkü her zaman, her asır, kuvve i lanet bir yerin takım-ı olacak, ve gelişten kurtaracak mekhi manasından taştırır. Bu, bu manada her asrın bir hüsnete bulunmak arasındadır. Hem Mütçüfe de içinde kenarlara bulunmalı ve genel hayatlıkta nefsi imzgenini bırakmamak de, için nifan başına geçecek müthiş kazaslardan parası çeşitlendirmeyi batırtırmalıdır. Eğer tayin edilseniz masrafı irşan tutunumiyyi uzanlamak olurdu, Şimdi. Mehdi gibi eşhası takımındaki rimarayat Mesela varlığı <gülüyor> ve sınırlı <gülüyor> şükürleri, ehalde tefsir edilene, Mehdi'nin ahadisi tefsir edilene ve esistim almaklarına takdik etmişlerdir. Mesela, <gülüyor> merkez-i sanatlara, o bakışanlara veya, veya elbirliğine de doldurulan vubuat veya, veya sügârlığı, <sügürüyor> merkez-i sanatat olan masra, kuvve, şan gibi gelenlere tasarlık ederek öyle <gülüyor> hem de Doğru o şahsı mahalleyi ise veya temizliyle ay, âsana azimeyi o eşansın tasarlanıklarını e tasarlanıp ederek öyle bir tepsiyle demişler ki, o, o eşansı harika, çiftlikleri öncedik bütün yal o tanıyacak gibi birleştirilmişler. Tanan ki demiş ki, bu dünya tepeyilmeden yararlıdır, aklı kaka açılır, fakat hükütyâ edilmelerden alınmaz. Öyleyse o eşansı, Hatta o üç dedeccalar, çıktığı zaman çocukları hak size bida edilen olduğunu bilmez. Belki ruh-i imanın o şansız ağabeyi zamanı anılabilir. alazat kıyametler olan dedeccan ve tehadiz birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eynağın sahibi bilir. Çıktığı zaman dününden Kırkı günde dünyayı gezer rivayet buluyoruz. İnsansız insanlar bu rivayet bundan <gülüyor> ayrıştırlar. Haşa, şu rivayetlerin imkanı ve ithalini etmişlerler. Hakkı ve evi bu hakikâtı, suç olmamın gerektiğidir. Âle ve küfürünün en kesanlıklısı ha olan şımalede, tabi ki yürünün tek tek küfürüsünden bir cennet-i ve onun yedin ikrar edecek bir kısasın şımar yatağından çıkmasını işare eder. Ve şu işaret içinde bu. bir renk dişime mekanı öderir. Kurtuluş yakın dairede bütün sene bir gece cindirini yüzdürür. Altı, Ay altı, Ay altı ayı gece altı ayı yüzdürür. Beccal'a birbiri bir senedir. O daire yanında zorunluluğunu işaret eder. İkinci gülü birbiri ayrıdır. Demekten liman, bu tarafa geldikçe bazı olur, Yazın bir ayında güneş durumu denemez. Şu dahi, Deccal kımar güneşin ağır menedini kararlatacağımız işaretidir. Gülü Deccal ısrar edemede şu işarete işaret eder. Daha o da tarafa da gelince bir haftada güneş durumu denetmiyor. Daha da gelebile, turu ve bu buru ortasında üç saat devam ediyor. Ben Rusya'da esarette böyle bir yerde Bize ne yakın? Bir hafta güneş durup etmeyen vardı. Senin için oraya bir vardı. Deccan'ın çıkığı vakit, çıkacak olan kaydı, telerat ve rakti tane günde de mektebe olan şimdiler ve teleratı da Eskiden Eşitim, iki kaydı bu hal gören ünitler, şimdi anadik görüyorlar. ve fiyonaktan olan yedircüt ve yücür. ve ve sevde dair bir sade, bir, bir derece tafsiyle yazdığından havalede şurada yanımdaşın bir Eskiden amaçlık, Moğol-Mali'yla içkimeat ve sevgiyi ziyer eden haydeler ve sevdikçinin yapılmasına sebebdik vereneler hıyafiyatın yine gibi bir ciltüyle mededin ve sevgiyi edecekleri rivayetlere baktılar. Bazı müdürlüklerler, bu kadar acayip bir, bir, bir ve yapacak aileler nedir? Aleyküm. gibi bir ah, bir mevsimde mevsim pek çok kesesatı da Mevsim dinlendikçe, Mehmetek'in tasarlarda verilen o tailelerin uçakaları, muhatudu bazı Yine, zaman gelince, elb-i İnanayi gibi, o muhatudu tailelerden gayet-i kesesatı aynı hesabı bunu başlıyor. Görelim, onların hakikaten Yine mevzik ettikçe sözünü duyuyor. Aynen öyle bir Bir zaman dünyayı her günler eden o tarifler, bizim ila bir yere. Mevzikler vakit aynı bir peşkini her Town Fakat onların bu başka bir surette hesap La-Veda-Ul, Afer-i mesane iman imanı bir kısmının enayici şuur ve qadat Diğer bir kısmı geniş olan amel-i maafiyyada Amellerin Amelilerin ve dair Erhamid-i bir kısmı tereddüt ve terhibele müasif bir tesir vermek için belakadı bir tutukta kendilerini verir. Dikatsiz insanlar onları mübahaneye zannediş Halbuki bütün onlar aynı hak ve muhassıslık, olgulanan mucizele ve numaralar hiç devinmede kurtulur. En cümle, en ziyade benim sarsılarımı sizlere olacağını şu habersiyle: Lere bu dilekleri dünyayı inanınlar Cenab-ı Allah'a mağştu beli, kafirinin ha, günahınin ha, ekmahınin ha ne Dünyanın cenab yanında birisi ne kadar mı? içine geçebilir. Hakikaten konuşulur ki, en önemli hâli âlemi ve kanadı Evet âlemi ve birisini ve kanadı bırakan bir nur, mânele edememidir. bir nurundan daha çok olur. Demek koca dünyayı, birisini belki herkesin kısa çeşit ömürlüğüne geçen hususü dünyası, âlemi ve birisini ve kanadı bırakan daha en iyi bir ve benim kısım-ı İlahiye-Vazire'ye gelmediğimi denklerdir. Hem dünyanın iki var, belki üç var. Biri Cenab-ı Hakk'ın açısının ayarlarıdır, diğeri Mahvele Papadır, Afiyet Havasıdır, diğeri Felâ'ya Adın Bildiğimiz masif İlahi okumayan, Erban-ı Hakk'ın dünyasıdır. Ve demek Esma-i İlahi'nin ve Bebekul-i diye ve ahiretin mesajı, mesajı olan koca dünyayı, berk ahiretliği ve bütün atı-ı atı ve ve dünyaki olan dünyada resmenin dünyasını, âli ahiretleri, ahir-i manevedelerin sevdiği bir zemzeler denemeye inançlattır. İşte en dolu ve pekiddi şu çocuk çocuklar Ve en safsız ahl-i ilhamının tehran edildikleri mağdur. O en safsız ahl en en mücadede her mesele, ile <gülüyor> erli <erkekler>, imhalın, mübarada zannetikleri, <gülüyor> hatta mutal bir ve ve mübarada tehdit ettikleriyle amelenin sağlığına dair ve bazı surelerin hazivetleri hakkında gelen rivayetlerdir. Mesela, Fatih Fatiha'nın Kur'an'a kadar sağlıklı vardır. Sûr-i İlâs, Sûr-i Sûr-i ''Sure-i Hülya'yı veren ruhu, Sure-i on ne kadar, i̇şte, en kadar kadar oğlunun vardır. İşte insafsız ve dedikatsiz insanlar demişler ki, ''Şu muhafadir, çünkü Kur'an içinde yasin ve öfek bir kuvvetli olamadır.'' ''Onun için manasız olur.'' Ayak-ı Cevap ''Hakir-i Kur'an hakir, herhangi bir hakiki hakiki bir sağlıklı bir kasmedir. Fazıl iddia o Vahak sabah olsun Bazen on tarihdir, bazen yetmiş, bazen yetmiş, bazen yetmiş, ayının kürtüsü bazen bilinmiş, Sure-i İklas'ın bazen on bilin, lehni tarafta okunan ve makul olakilere tesadüf edilen herkildir. Ve bazen otuz gibi, mesela Haşak-ı Soğumlu'nun kesefetini sizdir, lehni okunan ayetler gibi. Ve o geçediğin ayının kabili şahifiyle, bir, bir hadirin o kez otuz binin savalı bulunduğu bir amacıdır. İşte Allah-u Hakî, tezadüf, tezadüf savalı ile beraber elbette Belki asıl savalı bazı durumlarda muazeneye gelebilir. Mesela içinde mısız ekilmiş gibi hara tarz edelim ki, hala hala Bazı haberleri yedi gün ürün her bir ürünlere vücudu zamanında olmuşsa, o vakitte de bir habere, bütün halının iki sunüsünün parçalı oluyor. Mesela biri size 10 sunbü her biri de 200 haber vermiş. O 200 i̇şte, Asıl tablada da bu kadar Daha kac'a kıyas Şimdi bu o an için, normali bu kadar şeyin üzerine semanlı bir tablo ediyoruz. İşte asıl tabla ile birer sunbü verilir. Onların sunbüleri nazara ne Sûre-i Yâsin, İhlas, Fâtiha, Kulliye-i Büyü'l-Tâşrı, İzaz-ı zülmeler gibi sâni-i hazretlerinden ayrılır, rivayet edilen Sûre ve âyetlerinden ayrılır. Mesela Kur'ân-ı Hakk'ın 310-620 haft olduğundan Sûre-i İhlas, Besmele'le beraber 69'dur. 3'ü kadar 69, 207 haftadır. Demek Sûredi her bir hatinin haseneleri birin yakındır. İşte, Sûredi Yasin'in hurufatı hesap edilse, Kur'an-ı mecbur mecmu hurufatına misret da muzaaf olmasa zararlılsa, şöyle bir bilgi geçerdi. yasin Şerif'in her bir eden beş yüze yakın Yani o kadar hasen sayılır.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 birer gaye-i hayat dinlemeye çalışır. Sakinli her birisi o olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Demek muta, o mükemmel, hâdere kadar, mıkba ve mükemmel bulunuyor. Her yerde bulunması mümkün. Şu idham itibarıyla, mamutça, kasıb-i yürümdürlüğüne suretinde kürmiyete demektir de Yani her bir anı şöyle bir ödemeyeceğiz ödemeyebilmesinin mümkündür. Mesela, kim iki vekâta manazı filan bir kitap kısa bir taş katardır. İşte iki rekaplamaz, bazıları iki de beklamaz, bazı bir hacıbokada bir geldiği akifatdır. Her bir iki rekaplamazda bu ma kümbilgede de kümbilidir. Bebeksinde de bir eder. Bu o bir gidi daha yeni ve kümbil Zira kabulün, maddi şartları vardır. Kümbilgede de daha yeni çıkar. Belki ya bir gidi maddidir, mutlakdır veya öyle gider kümbilidir. Bebeksinde bir mahbiste kümbilgedirse. Bir imkan eğitim Mesela, kıymet, katil gibidir. Demek kıymetle de öyle bir ikan bulunur ki, katil gibi bir sesli katilden atan Mesela, bir, bir, bir güzel söz, bir adet ağzını atmak gibi bir insafi azimlenen yedirme Şimdi bir tanemik için o ödüken her bir, bir mutlak bir surete her yerde bulmasının imkanı vahim bir surete göstermekle hayrı şevki, beş aylardan nefete tahriye Hem de şu âlemin iltihazıyla şeylere farklılmaz, en büyüğü, oranın en küçüğüne muazim gelmez. Sebep-i âmâlim, o âleme baktığı için dünyanın iltihazımız ona hak geliyor. Bunları sığırış Mesela, melkân o okuduya bir da, Kim bunu okursa, موس الى حاله تذكرون مشهده يا رب الحمد لله رب Ham Allah'ın hasıssıdır ki göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, ailenin Rabbi'dir. Göklerde de yerde kibir yarabın hasıssıdır. Onun üzerinde <Gülüyor> her şey anidir ve hikmeti, hikmeti her şeyi ustadır. Ham Allah'ın hasıssıdır ki göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, ailenin Rabbi'dir. Göklerde de yerde Allah'ın hasıssıdır. Onun üzerinde her şey anidir ve hikmeti her şeyi ustadır. Mürtada muhayidir. O göbeklerinin anlidir. O'nun güdürü ve her şeye dağdir. Ve nikmeti, her şeye uşaatır. İnsansız ve dikkatsizlerin en ziyane nazarını takat edeceklerden şu gibi numayetlerdir. Fakücül hafı şu gibi. Dünyada Hı -hı daha nazarımız var. Kısaca çiftlerimizde Musa ve Halun Aleyhisselamların sebeplarını sebepları ne derece sabır ediyoruz, bilmiyoruz. Âlem-i Ebediyli'de, ahiyy-i Muhlâh'dır. Saadide evet diye yere, nihayetse diğer içinde bir ahline, bir tek bir muhakkak vereceği hakikatı sabah, o kaç saatin sabahlarına? Ama dâriyim ve bahiyimizin giren sabahlarına müsaade olabilir. Mesela dediği aşık bir adam, hiç başka görmemiş, sabahına bakış bilmiyor. Bir tek dediği bir nasıl o eder, o muhakkak bilir. Bir mağdirci olduğundan büyükçe biri ne kadar gelir. Hatta bizde sade deli bir, bir tayfa var ki eskiden diyorlar ki padişah kendi ocağının yanında ve penceresinin başının içini bulgur uçamasının yanında ne yapıyor bizim anında o biliyor. Demek evet. onlar padişah o kadar, padişah o kadar, o kadar daha doğrultu ve adil bir görevde taygir ediyorlar ki kendi bulgur uçamasını kendini çiriyor. Şey Adeta biri bir, bir, bir başka şefetilere bahsediyorlar. Bir Şimdi biri o adamlardan birisine dese sen, Sen bugün benim için bu işi şey yapsan, yapsan, senin bildiğin bu işi kadar verir. sana biriklemek geleceğin, bir bir bir bir yani bir yüz başlık kadar bir yüz bebeğin o sözler hakikaten kadardır. Çünkü açmak tarzı onun dağ, giren, onunlar dairesinin içine giren ancak bir yüz başlık kadar bir şey söylerdir. İşte dünyaya hazırladığımız birikimimizde, altı dediğimizde, hatta iki taraflı diye o bebeğin adamın kadar konuşuyoruz. Aziz Mustafa ise ve Harun Aleyhisselam, Aleyhisselam meşhurluğumuz olan hakiki, hakiki sabahlarıyla, sabahlarıyla muazen edeyim. Çünkü keşif kaidesi meşhurluğunu mağruruma kıyaslandırır. Belki muazen edilen, mağrurluğumuz olan ve tahminimize giren sabahlarıyla bir ad bilim bir gizlinde mukavir meşhurluğumuz olan hakiki, hakiki sabahlıdır. Hem de, de deniz yüzü ilere katilelerini göçmedeyim. Güneşin tamamı aksesini tak teklif edilir. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam deniz misal aynı eden mahiyeti sabah. Bir katafet bir abdümününün bir aileden aldığı aynı mahiyeti sabahdır. Mahiyetiçe kemiri çekilirler, kemiri ise kabiliyet etrafidir. Hem, Hem bazı, bazı olup ki tek bir tek edilme, bir tefesi övrün bir saadet hazinesi ama hiç sene hizmetler o açılmamış. Demek, Demek var hâlâ oluyor ki, bir tek ayet Kur'an'ın kadar kaybedebilir. Hem, İsus'un Ağzı'na masahar olan Yusuf e Aleyhisselatü'nün bir ayette mazhar olduğu buz-i belki bir teylim verenin umumun teyze satan olmalıdır. Velazet-i Ahledi'yi de bir esim-i bir ilimini, kendi-i kadiriyede iğbariyle, kelime tesis ederek sanat denilse filan hakikiyatı olamaz. Hem de semâf ve tasiret nur O âlem bir âlim bir zereye geçebilir. Nasıl bir, bir derece, derece bir kişilere semâ, vücuduyla beraber yürülebilir, öyle de. Niyet ve kâlesi eden bir veya yani bir âyemde de semâf ile doğrâni semâf ve tasiretlerine geçebilir. Neticeye gelmem en iskisiz ve, ve iman zayıf, fes fes şu on aslına sonra sen yana hakikâ ve pekâd-i İmâli-i Vârat'ı gördüğün hadis e içeriyle ve dolayısıyla Resûl-i Aleyküm-i S.A.M'ın melekbeden size de hâlledebileceği Zira evvela o on aslının on dairesi senin iknağın araması Hakiki bir kusur varsa, bize ait derler. hadise daha cıklamaz. Eğer hakiki denilse, senin su ifetine aittir denilenler, de. en hasıl. İmkar ve elde etmek için, şu on gün asla, asla tehtirip ve, ve ithal etmek lazım gelir. Şimdilik insanın varsa, bu on suyu kemari dikkatle düşündükten sonra, o aklın kınar hakikati hak gördüğü bir hadisinin imkânına mı? Yedi getesiyle, yedi getebili, yedi birhar vardır de iyi On birinci asıl. nasıl? Nasıl Kur'an Fatih'in müteşar bir var? Herine mutlak gelir veya herine mutlak istiyor. Aha e, nasıl? Kur'an'ın müteşar bir gibi bir şeylere muvaffak olur. Bazıları çok dikkat etmesine tetkili olun başlar. Geçmiş isimlerle edebilirsiniz. Evet nasıl ki müteşar olan yakışık olan adamı duyarsın hali eder, öyle. Mağazanın uykuda olan bir babam, yanında uyarlak olan konuşanların sözü verilmişti Fakat kendine bir âle ve menâlara, katabî, ebeden gibi tarzlara mağaz öyle. Ey, atlet ve felsefet uykusuz içinde tenebihim edilen insafsız adam, sırrı, mağazan, basadır göz ve şaşı ne de başka bir şey yapatı, ve <gülüyor> tekrar aynı olan yine beni diliyorsun, unut kalbimin uymaz, hiçbir buna ve hakiki düşüyor ve ya olan zaten gördüğü, sen kendi rüyanda imkansız evet, bir halde. Evet, unutulabilen adamları bir sinek sırası, müthiş bir hatat eler alak gibi, biri hakiki nedeniyle bazen bırakır eler. Ondan soluzlar. Hakikaten ben yararlanım, bana o tüfek akıllı oturanlar O'nun uygusundaki ızınamda yürüyorlar. İşte bu nevmalı nazar-ı kapatları ve bekli bir felsefe, elbette fakat-ı nöbbede mineyi alınmazlar. 12. nasıl Nazar-ı nöbbede ve iman, vahdete, ahirete, ulumiyye kapatları için hakaretleri O'nun görevi görür. Ehl-i Fesese ve kesese, esba, hafiyatı da bakar, ona göre görülür. çok uzak en masası, Ehl-i en büyük bir masadı, ehli üsusun ödülü ve ulamak bir kelamın manasızı içinde bir, derece, bir derece, küçük ve önemsizdir. İş işlemleri için ki, Memur-i Tavsiye ve iyice hafale edilene, ehl-i çok ileri kişiler. Fakat hakiki ihtimak olan uluğunu âlim-i İlahi'ye ve okudu evliyede en basit bir Bu sırfın herhalde neyeler? Muhakkukiye-i İslâniye'yi hükamalarına meclisten geri zahmet ediyorlar. Halbukiye'nin akılların akılları gözlerine giriş, boğulmuş olanın ve de mamakansızı âlim-i ürünyeye Hemen her iki iki, i̇ki nazına takıldığında vakit. vakit, iki mütelib hakikati gösteriyor, ikisi hakik hakik Hemenci de hakikati olabilir. Feneri'nin ciddi bir hakikati hak Kur'an'ın hakaik-i kürtüsü iyesine yetişmez. Feneri'nin onun münesih ve muhalde da meneneğine geçmez. var, bir insan siktiririz. Mesela köle ve eğer bir hakikati ile bakılsa, hakikati Güneş Fahru'nda babasız bir sevgiler -ha. şey, gibi hassız yıldızlar için nedeler, yıldızları hisseden küçücük ve bir hukuru. Fakat ahiretlerden azalıyla bakıldığı dair, on beşinci Sözde Nisan'da gibi hakikati söylüyor ki, semeni olan insan, cahil, en kahri, en en ilberi ve en ağrıcız, en haziziz, en azalık, en nâfık bir yıldızıya beşik ve meskeli olan zemin, samanı hisseden küçük küçüklüğü ve hakaretiyle gerada, manemesine yani, sahip bütün keynat-ı talbi, bütün nüza sağlıklı müşteri, serdisi, bütün, bütün tedeliyat esnasının masrafı, nokta-ı müharafiyesi, nihayetsiz, faal-ı tablanın yeri müşteri, maddesi, bir ilahiyenin, hususunluğun, nebakat ve hayvanatın, ve nebakat sezgiresinden cebale-i ihan ve geniş ahiret âlemelerinin asılâtının küçük bir kâstın ve ürme ve ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve ve mesulüken ve ebediyenin sülmah ve işleyen girmesi ve venasız ebediyenin çabuk ve işleyen aklit gâhı ve vesâtiyle gönlemenin tohumçuklarına suat ve sünmürlenen ve lovakate mesarası ve İşte arzı bu azamet etmâh elgesindendir ve ehemmiyet etmâh elgesindendir ki Semavlanan isten büyük bir ağacın, küçük bir meyvesi yukunda olan arzı, bütün semavlanan karşı, küçük küçük kalbi, büyük toplum noktadirin tuttu kibri, denik tutuyor. Onu bir tekede, bütün semavlanan bir tekte koyuyor. Mükeffeden hep semavlanan arzı diyor. İçişte, sahil mesaili buna kıyas edip daha mutluydu. Felsen'in ruhsuz sömüklü katılabilir. Kuran'danlar umurlu hakiki katları yemin sonuca elemedenmez. ayrı ayrı ve inna Göremez misiniz ki, göbeklerle olanalar ve gelenek olanalar, güneş, aynı ve yıldızlar, damalar, ağaçlar ve hayvanlar ve insanların hı. bir çoğu alanına seyret eder. Bir, bir çoğu da varlıklıdır ki, olaman üzerine asafak almıştır. Asaf, Alamak kimliği korkularsa, onu hı. adet ete konuşturacak hiçbir şey yok. Şükürse siz alman, giri dini yapar. Büyü büyük ve geniş ayetin hazinesinden yalnız bir tek kellerini göstereceğiz Kur'an-ı Hakkî'nin tasvih ki, ''Ağışan bir bir sineklere, meleklerden bir sineklere, seyahatların bir kadar öneren şey, ve ev-i on ve teşkil Fakat ibadetleri, masum oldukları resmalara, vah-ı bibliyyelerine göre ayrılır. Keşişi keşişidir. Bizi onları ibadetlerine yönetmenin ödülüğün bir nefini, bir temsille beyan edemeyiz. Mesela وَلَبِدَعُ مَتَعِمْ اَعْلَىٰىٰ aziz bir mahakülü, büyük bir çeşitli veya taşın sarayına kıyırlamak o, o da dört onun dinasında dinası, istifikan ve ismihman eder. Birinci bir nedeni O'nun güvenen mutfak Bu nedeni ne makşılar ve ne Belki onlar sizdilerin emremiyle geçebildikleri her amelde onların bir daha yeni ve hoş bir şefek aramadır. Sececilerin Mehmet'inden ne deseler onun zevki ve şefekini Onlarla o mukaddesiz sececilerlerden bir büyük bir şefek ederek Onunla yanında kutfa Hem o sececili namıyla, hesabıyla, nazarıyla işçilere bakmaların bunun da maneviyle besleniyorlar. Üçek ve öbürteye ve akşamın kaçakta okuyorlar. İkincisi ki bazı anı vardır. Bilmiyorlar, bunu Belki o, maalesef inşan, onları sinyat ediyor. Kendilik diniyle onlara çalıştırıyor. Onlara dair, birbirini çizgiye yüksek olarak veriyorlar. Ortizmekârlar, ki, amellerine ne çeşitli bir hikayeler, âlin ve ediyor. Hatta, bana da veririm ki, onların amelleri, yalnız kendilerine ayrı bir uçur ve vamaşından başka gayesinde Üçüncü bir o, o mali bir bir sınıf kısır olan altı Onlarda var. O sanayi niyansında bazı kişilerde itihan ediyorlar. Onlar yalnız birbirini veriyorlar. Onların bir sınıflarından olan bu çalışmaları de onlara değil, temelsiz veriyor. Çünkü bir kubbe, bir kabiliye ve bir eksisiyle fikir ve anayen suyretin ilgisiyle insan nefes bir lezzet ve bütün maaliyelerdeki de besletme sırtlandırır. Şu kısmı, bizim mekanlarının ücretle maaşları yalnız yiyen Resul'ün beslet-i maaliyedir, onun da ihtimalle evet. Dördüncü kısım, öğlen amelelerdir ki, ama, biliyorlar ne diyorlar, ne diyorlar ve ne ve tüm ne için işliyorlar, işliyorlar, işliyorlar, işliyorlar ve sahih ne ve o manevi bir ülkenin nedir, ne için İşte bu nevi amelelerin sahih amelelerin bir dünyası tezahleti de var onların derecesi derece bölümdelerine göre derecelerin derece derece maaşları var. Aynen bunun gibidir. Samanlık ve arzunun varlık yüzü ve dünya ve afiretinin mani yüzü cahili olan Rabb'in âlemî her şeyin. Çünkü her şeyin hâli olup, belki izasif şey, ve bu milliyetin yüzü gibi bazı zikmetler için, şu cahilet şu daireyi asamak için de hem mederati, hem cemaatle, hem cemaatle, hem insanlara istikman ediliyor, onlara mühavet ediliyor, çizgün nebiyeli ayrı ayrı, ayrı ve zahit ubudu kendine mekanet etmiştirir. Birinci kısım, kısım. temsilde menevillere misal-i menevillere ekemet edilir. Menevillere ekemet mücadele ile Belki her birilerine bir makamda, muayyem bir müfesim Fakat onların nefis amelilerinde, birisinin hususları, Nefis ibadetlerinde derece kadar görerek temizleri şey Demek Dememek o hizmet aralarının mükâbâtı, hizmetlerin çiftedir. In Nasıl insan ma, hava ve ziyâ ve bergâh ile edip telşüs eder, öyle de. de. Mebedetler ve tesbih ve ham ve ibadet ve manâfet olma hatı'nın elmâh ile edip telşüs ediyorlar. Çünkü onlar muhtada muhtada oldukları için gıdalarına müthâh Hatta onur olan Rahiha-i-Rada'yı, evet, evet, onların birbirini gıdalar edince, onların hoşlanırlar. Eğer Ebu Haliyye'ye, Reza'yı-i Haliyye'yi sever. Hemeliler, mahvubların emriyle işlerde ve onun hesabıyla ilişkildiyle amelerde ve onun namurla ilişkildiyle ve onun nazarıyla yaptıkları nezarede ve onun insabiyle kazandıkları şerhde ve onun mühür ve, ve nefurt türlü tarasıyla aldıkları denemezsizdir ve, ve onun tecerriyat cemaliye ve celalegisinin şahbesiyle de kazandıkları denem konulara övrünün birisi acete kafasına bakıp ki hak ve anlamaz, melek olmayan Meleklerin bilir sınıfı dediler. Diğer sınıfı olduğu yediler amelettedir. Melek-i arzigenin ameliyat kısmı bir nevi insan gibidir. Tazim-i ise bir nevi kafayı denemeler, bir yerinde çeşitlilikler yani, yani bu yüzden şey, ya, umumlu bir mesajdır. İçindeki bütün harmanların taifelerine, Halid-i Kürcelalek'in eleviyle, esadıyla, havlu ve köküvvetiyle bir meleki ve daha küçük, her bir hayvanlarla tam aslız, bir yerinde bir edecek bir meleki var. Hem bu yüzden bir bir tanıdır. Umumlu bir Umurlar, Cenab-ı Hakk'ın anlamıyla kuvvetiyle nezaret nezare edecek ve ekel bir melek var vardır. vardır. Ondan anlama bir ifadetli mahsus sayı nezaret etmekle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve teşvik eden melekler vardır. Rezati bir kâdilir, olan Hazreti Hikâd Aleyhisselam, şunların en büyük nazizleridir. Meleklerin çoğal ve çiçekçiler mesamesinde olanlarını insanlara işaretleri büyüdür. Çünkü olanın nezaretleri sırfı Cenâh-ı Hakk'ın tesadüf ve O'nun mahvimler ve kuvveti neberden nezaretlerdir. Benim -hmm. nezaretlere yalnız, yalnız umumiyetin teçen bir yanı, memur olduğun nebilde ve kudretler arakinin çeşimlerine o ve evami ilanyeyi o nebine bir nebine bağırt etmelik ve o nebinin efaali ihtiyanesi bir nebi Tanrı'nın edilir. Ve zeminin arasındaki nevâfatın tezâretleri, onların tesbihâ tutan evlgelerini Mehmet Risanı ile tezgîleterek ve onların hayatlarını yada akır özgürlerle aşık hakîle dediği tahliyat mâne evlgeleri Mehmet Risanı ile inanan vererek, onlara verilen encehâtalardır, üstün içtik ederek ve bazı zalayelere ederek ve bir bir i Mehmet'e tezgîlet ederek, merak Yüz-i İadilerinle birbirini çiçtirir, belki bir mireyi ulu gübirlikli ibadet ederiz. Tasavvul yoktur. Çünkü her şeyde, hâle bir kürlüşe has bir ilimsizlik alabilir. Başkaları tanamanın icatına karşılamaz. Demek ki nerefelerin kimle ilgili ise Oman'ın ibadetidir. İnsan gibi amelidir. Ve kısımdaki hayatta ikinci kısım amele ayrılamadır. Hayvan Ay kayı, iştifat sahibi bir netiz ve bir cüz-ü ihtiyar bir yer olduğundan amelede hanesan de Bir derece netizlerinde bir insan çıkarıyorlar. Onun için, mağdur köyü mümkünün zelaline verilen kelime olurlar. Onların netizlerine netizler vermek için, amelelerinin uzunluğunda onlara bir maaş etkisan Mesela, Mesul, bölünün kuşu, gülünün aşçı ile bağırıp hayrancı, taatı da ha, hakim istifan ediyor. Hacıya, bölünün şairane konuşur için şu bahsimizde ne bir parça şairane yaşıyor? Fakat hayal değil, hakikadır. Beş kanayı için onun istihbarı ediyor. Birincisi, hayran-ı kadimelerin anı, nebat-ı taifelerine karşı olan münasebat-ı şibiyeli, ilan İkincisi, Rahman'ın ıslahı misafir, muhtaç, misafirlerin mümkündü olan hayvan tarafında bir katil Rabban'ın gönderiği, Rezaat-ı Kerim tarafında yönelilen hedilere ve ilan-ı suruh ve emekle memursaktır. Üçüncü sürü, Ebedi Hüseyin İmdat için gönderen nebana karşı hüsn istikbali herkesin başında misafir mümkündür. Nebihayyana'nın nebahata denediği ne aşamasız olan şiddete ihtiyacı nebahat'ın güzel yüzlerine karşı mübarek başladığı beyan vermek derir. Beşiklisi, malum-i gül-gül celâli ve cemâli ve, ikram, ve merhametine en nâfifi bir resimli, en nâfifi bir içinde, gül gibi en nâfifi bir yüzde takatı işte şu beş gayeler gibi başka Şu mağalar da gayeler, böbürünün haksızı mağaları ve Pahala Can'ın ettiği amelinin gayesindedir. Böbürünün kendi ilgiliyle konuşur. Biz şu mağaların onun hası sözlerinden hem ediyoruz. Menel ve ruhani yaptığı herif gibi kendisi kendine manasını tamamen bir meselesine tehnimize zarar vermez. Dinleyen, Binler, sünyan, bak ki Allah mecbur. Hani böyle bir dua ileri, hacizler tiza bilme meselen olmamasına delalet etmiyor. etmiyor ne var ki gibi sana evlatlığını bildirir, kendisi bilmiyor, bilmiyor. Ne, ne yapıyor, yapıyor? Bilmemesi, Bilmemesi senin bildiğine zarar vermez. Allah o gülür gülümüş imanlı ise o teşhis eden ve gülen güzel gülüşü keşfederin müshahidesiyle. Sev, oldun, yok, yok, muhavede, aldığı zevk ve onların mühavede öpürmüştür ve terklerini göndermekle aldığı hebefsizdür. Demek onun namalama tazinesi, hayvani elemaktan gelen teşekkiyat değil, de, belki akaya ve hamaniyeden gelen bir, bir şişkatliktir. Bölümle rahmi, kafami, antikobut ve denedi, yan parı ve vahasla ilesi, erkek hayvan ve örümce ve öpürümce ve levan ve küçük hayvanların bölümleri. gelirse. Her birinin amelmelerinin duyuruluğu gibi çok gayrı Onun içinde birer maaş cüphi bütününde birer zevk-i hizmetlerinin içinde de edilmiştir. O zevk ile sanat yedediği mühid-i de Nasıl ki bir seyir sultaniyede, bir bir cüphi maaşı öyle de. Hizmet sultaniyede bunan bu hayvanatın birer zim maaş aramadığı bölürlüğü muhasımenin cihetindenin sasakın zannetmekleri bu eğitim ve denen alanı ve teszihatı ile nâtiğilâ tadan bir Belki etsel elmanın her bir nefili, bölürlüğü misali bir kısımın vakti. O nedenlerin el nâtihte bir siyahını, el nâtihte bir teçesi bilgiler, el nâtihte bir saçı alanlara temesiyle teçesi bilgiler, lafık-ı ferdi ve yaratmanıdır. Osmanlı sinir ve böceklerin bölümlüleri hem hani çok hem yani yani çeşit şiştirildi Onlar yani bütün buna en küçücük hayvanından, en ürünün yapaları kullanmadan başladığında tesbih haklarını, güzel, hı, ses açarlarında onun hep şiştirir, onun Onlardan şey birisi edildi herhalde. Onlarla birbirini ve bütün küçük hayvanların kasayı daha iyi bilir isterir. Şey ve şey mevruatı süsü tutunlara Onların sözü sözlü mutluluk kananlığıdır. Ve o meclis halkede olan Zizm-i Tatliye'nin nâilesinde biriler her birisi son kendini tatlı birine, farkınız üzüllerlerine, birbiri seslendirilerek diğer bir kısmı dair, gündüzde, ağaçların yemeğlerinde, bütün nihayetlerin başlarında, yalnızca bahar mevsimlerinde, yüksek ağzıları ile, lafid-i ben Rahmanullahi'l-i Mühendek'in ilan ediliyorlar. Gölü'yel birisinin cenni yapmasının girildiği gibi, içişanelerin cezbelerine tahrik ediyorlar o vakit içişanelerin bir her birisi, lisan hususuyla ve bir ağırlaması ile fatur üzülcelerlerin zikredine başlar. Demek her bir evimlerimiz var, hatta acili uzmanın da ve, ve nümr-e bir var. Fakat bütün ürünlerinin en iyi ve el minneştefili ve el minnevbeli ve el minnavili ve el minnavili ve el minnaziri ve el minneştefili ve sesçe el müsteh ve basıçe el minnağına ve zikirce elineken ve şükürlerle amin ve imbal, ve sullakçe elineştefler kâin tottanlığına ağrı ve seslalatın bütün evlucu hakkını lafif leziz ve mananatıyla, ulvi seslalatıyla ve ve be-i âdinenin böğr Muhammed-i ârabi'idir. Alevîn-i âlâ adedînî o o en büyük fesifînî Ve en, en güzeli, O'nun alemini, ve O'nun meyveleniyelerini üzere kurusun. En vazudur. Kâd'ın saygında tezif eden ıgânâ, kemâ-ı kitâk ile evâdî tebiliyeyi'ne izhan edin. Fırtık kalorladık ayetleri gizli bir edecilere ve Cenâb-ı Hakkın hayatlarının vaziyetlerine belir bir tanrılara, Cenâb-ı kuvveti geliştirmekle etkileri de sikirmaat onların hedaya ve tahtiyyatlarıdır bir hafif üzülleri, <gülüyor> ve vâni hayat ve redanını hâbî veriyorlar. Üçüncü yasanın ve cemaadır, onların gücü iddiyanı ile için maaşları yoktur, amelede tarihsel ve ve Cenab-ı Hakkı'nın iradesiyle, vebismiyle, vehesadıyla, vehav-ı vehuvvetiyle denir. Fakat ne barattın bir deşi atanlara ki, onların vezâet-i ve terkînide ve bir çeşit telecüsatları var. Fakat hiç hiç ellenlâh-ı as'adînide, muhtar olduğu için lezzetle beraber elini tutar. Cemaat ve ne rabattının amelelerini de için, eserleri İhtiyar sahibi olan hayvanların amellerinden daha mükemmel edilir. İhtiyar sahibi olanların içindeki, Allah ve gibi vahiy ve ilhamla tenebbi ederlerinin amelleri, gücü ihtiyarı ise ifade amellerinden daha Yeni Cumhur'un Nebahat'ın herhangi bir sayesinde, Leisân-ı Hâd-ı İstâh gibiyle Fâhâd'ın dua ki ilham bize bulabilmek ki yeryüzünün her bir kısmında tarifimizin mayanı dikmekle safhanat bu yedi nisanımızla iman Ve nuri yu her bir kısmında sanat ibadet Ve, ve Meşreden-i her, her bir kısmında senin Esma-ı Şahin'in senin bedi-i mantık-ı sanatlarını insanımızla taşıyor için bize de bir Ve Tanrı'nda dedi. ki, onların manevi varlığı kabul edildi ki, bir taiklerin tutumlarına kılmanın tanrıcıklar edilir. Her tarafı küçük gidiyorlar. Taiklerin ana esman-ı zaniyeyi tutturuyorlar. Esmen ve bir kısım sanır şişçelerin tutumlarına Ve bir kısımda insan veya hoşuna gidecek güzel tek veriyorlar. hizmet halini her tarafı tutuyorlar. Boğaz taikler de az olmayacak serh bir kemik içinde hayvanlar tutacak bir ebeveyni ki Hayvanlar bunu çok haraklarla tutuyorlar. Bazıları bazı da çengelcikleri her tamamaz edemeye yaşıyor. Başka yerlerle giderek tarih yedir, etmesini bağlayan bir kemeler. Sanayi tarihinin anahtar sanatıları teşvik ediliyorlar. Ve bu kemik da acı, güvene ve demelerin nebethat iberi sakınını hep gibi bir yerin kummeti verir ki Vahdi gelen insanın onurlu olan hıyar çıkışlar, Saşamlar gibi birkaç çepegelerde tohumcuklara bakar, zarar veren, fakir uçlu cezaların zikir ve tesbihini insanlarla söylemeklemeye çalışırlar ve hâd-ı ceza fiyasa et. Fâd-ı Hâdîn ve Fâdîn güzel teçhî ses güzel gayet Güzel vaziyetlerle vaziyet Güzel tepesi hak güzel ibadet ettiriyor. En insan, en iyi insan. İnsan insan. Şu güzel işlere albiyatı, tese albiyatı, adetini yediği, danan elektriği da. hastalığı, çizik çizik çizik yapma, çiziklik çizik olma. Dördüncü kısım insandır. Küçük anı sırayında bir lirayı haçma olan insanlardır. Hem menanekeye benzer, hem de benzer. Melâce'ye, mela rûbiyyeti külliyede, nezarete-i cümle, maizyete-i ihââsında, ruhbiyyeti vele kalanlığında meleklerine güzerek, belki insan da daha canlıyordur. Fakat insanın şehire ve şahalı bir, bir geçi bulunduğunda, Melâce'nin elâhı olarak en hem de mühim ve bedenin yanmasındadır. Hem insan, alevli nefsiz için bir hâz, nezareti için bir hâz için hayran ebezerek, ölü İnsanın için bazı şeyler var. Biri küçük ilidir, hayvanidir, muaccedir. İkincisi melekidir, tümelidir, mütecciddir. Şimdi insanın vazifesiyle ilgili ve beratya da geçen getiren 23 adet sözlerden sadece çıkarır. Husus olan 11. ve 23. de daha ziyade belirginledir. Ve Onun için şurada iftihar ederek kafamı tutuyoruz. Erkan Aburahman'ın veren rahmet haklarını bizim ve şu Ve sözünün tepkilerini, tepkilerini, refikir eğilmesinin niyazı de kusurumuzun, vatağımızın aklını, kalem ile katkı veriyoruz. Teşit mi çağır? Beşikli beş var. Bir dünya ile. Ey nefesiz keresiz isim! Ey dünyaya res, arkadaşım! Muhabbet vücududur. Hem, hem şu kaynağının hafıfasıdır, hem, hem şu kaynağının doğruluğunun kaynaklıdır. İnsan Kâinat'ın her bir meyves olduğu kainat için Kâinat İslâh muhabbet, muhabbet o meyveden iki olan Kâinat'a erdirilmiştirir. Işte, i̇şte şöyle nihayetsiz bir olacak. Nihayetsiz bir Kâinat-ı olabilir. İşte el ve el-i Ahtaraş. İnsanın muhabbeti ve muhabbete ânet olacak iki cihaz fıtratında daha kötü olmuştur. Aleyh-i O ya veya harika tebebi için Halbuki halktan halk ise evin bir beledir, halka muhabbet dahi velenat bir müsugettir. Çünkü sen öyelerden baktaksız bir, sana merhamet etmez veya senin için halkın etmez, şu harika ol, evin bir velenatdır. Muhabbet ise sevdiğin şey yasaklanamaz, Allah'a ısmarladık demeliydiler, de, geçtiğin anladığı gibi. Ya muhabbetin seni hakkı yedemez, görmüyor musunuz? Mecansiz aşıklarda yüzde de tutan gülüzü, maşurluğundan alınmış eder. Şahit Çünkü sanat hale, hale, hale, sana dairesi olan daman-ı tatile, sana-ı nisan'ın güneşliği bir hukuklara o bu ve etkisi sahileler, Zira, fıtra, fıtri ve lavalet olmayan için yönet eden fakadır. şehvâni Demek sevgili şeyler ya sekanıyor, ya sektir ya, ya, ya sana rahakat ediliyor. Senin anının rahakat edilir, madenin evet. Bu halk muhabbeti öyle bir sebeveci Senin halkın lezzetli bir tezendir olsun, muhabbetin zirnetsiz bir sebeve olsun. Evet. Hâd-ı Zülcelâbillâh'ın mühavet edilir, onun mühavet Hav bir, bir halkçıdır. Onun mahvetinin uçağına kadar manumdur ki bir mahvede, mesela bir yavruyu halkı tutu o o, o, o yavruya daha iyi şartak siyasete şartak siyasete ki, bir meselesidir. Çünkü şakak siyresine seceh halbuki bütün mahvedelerin şakak ederek rahvet-i İlahiyyelerin bir Demek halkı Allah'a aziz bir meselesi var olur. Madem Allah'ın böyle bir meselesidir Muhammedetullah'a ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu mani olur. Hem Allah hâf edilen, başkalarının hasar bela belalı tavrı hem Allah'a hesabı olduğu için mahkumat ettiği Muhammed'e dahi firaklı, elenem Evet, insan en sever. Sonra akâr edilir, sonra mülleri, sonra ziyaret tuttukları, hayatı dünyaya sever. Bu dairelerin her birisi karşı alemleridir. Onların lezzetlerine de, mi de, mi onların de mi ve elemlerine de tenezziline de görülür. her yaş yaş alakalıdır. Alakalıdır. E, bir yaş şey âlemlere ve rüzgarı devranında hiçbir şey kararında kalmadığından bir çay kalbi insan her vakit devam ediyor. yaşadığı şeylerde, o şeyler gidip ellerini kararılıyor, benim de koparılıyor. Dalya uzak içine kalır. Yağur, daklemetlere saklaş olur. Hıdelen övgeleri en nimetiz, aklın varsa, bütün o muhabbetlere dopla, hakiki sahibiler şu belalarına vurdu, şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir, bir kemal ve ceval sahibi hususluğu. Ne vakit hakiki sahibin sahibin sahibin sahibin. Yerlerin, o Hikim, bütün işgahinin onun ağrıyla ve onun, onun aynısı, aynısı olduğu çiçeklere uzunlanıksız sebebilirsin. Böyle, şu muhabbet doğduğundan doğru yakarnata, sakat geldi. ve en nefesli e bir en Bir bir şey En mühim ile en Sen muhabbetini, kendini nesiline saklı edebiyosun. Sen kendine nefesini, kendine mağdur ve mehahuk yapabiyosun. Her şeyi nefesle kendine yapabiyosun. Adeta, bir bu gün yetevebiyosun. sebebi, yeteve zira kemalen zamanında ''Yahu memenfaattır, yahud edesedir ve bunlar gibi bir sesefet hakkında muhabbet edilir, şimdi neyi dinlediriz. Bir, bir tek sözde fakadili şifafat etmiştir asıl maniyetin usul, nas, mar, aciline de oğlunmuştur ki, hürmet, karanlığının delerisinin seferinde, muğrunun muhabaratlığını gösteren biridir, itibarıyla, Hatılı Züceler, Kemal, Cemal, Hübrev, ve Künev ayarlarında diyorsun. Demek de de değil mi? Nefesine fahmet Belki adalet de nefesisin. Veyahut ve acımazsın. Ve Veyahut ve nuruna ilgilenip olduktan sonra şaşırt atabilirsin. Eğer nefesini sevemezsen, sevemezsen, çünkü senin lezzet ve bentu atlının bir şeyidir. Sen de lezzet ve bentu atlının zevkini de O zevkinin hükmünde lezzet ve bentu atı nihayetsiz ve Mehmet Ağa'lara Yıldız göceği gibi Çünkü o bütün ahlalarına ve sevdiği iştireyi karanlığın mahşeti marahat eder. bir nevacet ile itfade eder. Zira nefsiz olan nefzet ve Mehmet Ağa'lara Bütün ana da ve bütün Mehmet Ağa'larıyla ve saadetlere mesut bütün keynatın Mehmet Ağa'ları, İllikâfına tâdir, bir mahtum ve ezel-i Ta hem kendin, de, de, de, de onların saadet edeliyle mütelezziz olasın, hem kemali-i Allah'ın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzetle alasın. Zaten sen, sana sel-i sevinin nefesine olan şiddetli muhabbetin, onun saadetine karşı muhabbet-i zafiyede Seni ki, sen de su içi kemah edeyim, kendini sana öyle mi istersin? nefesindeki emeği yer, hüreyi göster. Ve Kâinâ-ı Tala'nın bütün muhabbetlerinin, O'nun esmâ-ı esmâhına karşı verilmiş bir muhabbetidir. Sen şu istihbar etkisin, cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde saf olunmayan bir muhabbeti, o halde şu cezası, merhametsiz bir sürüktedir. Rahman-ı Rahul'un ismiyle, huğulüyle ve yani, cennet ve sevinin bütün arzularına cahil, bir mesele senin cismani ve teksar edem. Ve sayet senin ruhunu, kalbin, sıkışın, takatlığın ve sayetle taifin vizanlı, arzularını takatmin edecek ebevelli kısaların o cennette sana rünniyat edem. Ve her bir ismin de çok hazineyi kısar ve kelam bulan bir hafif ve sevdiğidir. Ey muhabbeti kâin-i hakbeden onun bir Keceliği hammeden bedenen olmaz. Böyle bir şey. O mahkum esirin, kendi adediyle söylenmedikleri şu temam esirinle ilgili. Kulluğunun hiçbirunda muhalefet edemeyenlerin yoktur muhalefet. Eki, eğer Allah'a seviyorsanız bana ki Allah'ta siz sevestiniz. İkincisi de, mükafatla davran bir Ben beri nimene sağlıklardır. Evet, biz üzerimize bakmışız. Ona göre bizimle ve öbunu dilek Çünkü evet hayır hayırlı hak olan vücudunuzu sahibiyle veren kânih gözüken, sana şıkkakla veriylememeğinden yansâsı ile, bir sıfakla için de senin önüne Sonuna hassas bir hayat o bayat dahi bir mide de gelirse istedikler, göz, kulak gibi bütün duyguların ellelerini dek ki, ruh-i zengin kadar gelişmiş bir sokranın ümmeti o ellerin önüne kuruluşturduk. Sonra manevi çok hızlı ve nimetler sileyen insaniyeti sana verilmeler, âlemin ürün ve melekut gibi geniş bir sokranın ümmeti o, <gülüyor> o milli insaniyetin önüne ve aklın elini geçecek misafet sana açmıştır. Son olarak, nihayetsiz nimetlerini sileyen ve hassi ve muhabbeteki neyvelereyle adabiyyeden ve insaniyete tükkan olan müstaniyeti ve ilmanı sağverdiğinden baileye imkinah ile benareler esman ve sohvanı bu kaddesinun dairesine şamil bir sohbeti yeme ve ve ne nevzeye Son olarak, imani bir yolu olan muhabbeti sana veren bile gönü bir ve saadet ve nevzeye yani İsmâniyet'in yani, itibarıyla küçük, zayıf, aciz, zelil, muhayyye, bir hürrişmiştir. Onun İslâniyda cüz'lî bir hürrişi denen kübü'yü, kübü'lü uğrağın yürrişine netiştir. Ziyâ, hayal-ı sâvvermekte, cüz'lîyelerin gülde'yi kübü'yede ve İslâniyeti vermekte, hakikî ve İslâniyeti vermekte, uygun yerine, bir kübü'yede ve mağdur-ı hâbbed-i vermekte, bir yeryemî bir İşte el sen bu büküresle kalmışsın. Bu bu şey bildiğin gibi meselesini, mi, minemeli, mi, hafif istedin. Halbuki buna da kendime Eğer yani, yarım yalak yapsan da büyüyen eski hükümetlere günah gibi çok büyük şeyleri müteahkemmel istiyorsun. Ve hemen niçin bu ağın kabul olmadı diye namazlanıyorsun. Evvel Selebi hakkınmaz değil Cenab-ı Hak cennelerini vesaire edemeyi, mahsusundan ve kemeneyi dekisan edem. Selahatü'nü Ahmet beklemediğine bilse, O'na güven ve şaşırt edinler. Kurul düşük birinde ayrı bir ahmeti iyileştirinler. Ferdi ve kahrolu olarak min maizmanı olmaya söz edilir. Allah'ın mutluyuna Ancak Bu, Oman-ı Dünya'nın toprağı yıldırlıklarından daha sayılır. Eğer Küçük bir hassiz nimetlere karşı nasıl şükür, ve gücü şükürlüğüne de En evet, cevabı, bir bilgeliğine, hassiz bir takımlara, mesela nasıl ki bir adam, beş yıl şükürlüğü bir bir bilgeliğine, bir pavşanın kuzunlar ve diyor ki, her bir milyonlara değerli bilgeler, mahkul adamlara gelmiş, orada da sizmiş, onun hâlbine benim bilgeliğe bir Anlamak bir bilgeliğe de bütün suçluyu mefeta hediyeleri kendine anıma sana hafbiyle Çünkü sen onların arasındasın. Eğer yani benim olsaydı, bunların, bunların bilimsiz de sana hediyeyi İşte hiç hediyeyi olmayan olarak, ve evrenin dereceyi satanak ve hediyeyi de verelim olarak edinleri edinleri O o büyük, o büyük o büyük ve de güldüğün ve acılı, ve o güzel o ve üstteki işte bir en büyük bir hediyeli bir eder. Aynen öyle. bir ağaç namazında e, e, yaratıyor. Yaratıyor. Yani bütün muhabluların hayatlarını sana hadim etmeleri, hediye-i ben kendime da sağlamam. sana hadim etmeleri. De Eğer elinden gelseydir, olmana kadar ahliyeler sana hadimle teşvik eder. Hem sen onlara, hem daha fazlasına sana da ayarsasın. İş işleştirmeyi ve gibi Nebuna kadar tohumları çekilir niyeteleri, onların niyetleridir. Hem mesela, kalonun kalbinde, mümlemeler suretinde bir niyetlere ilan Senin Sayın Esma'nın kışlarına, yedi çok yerlerinde ilan etmek isterim. gelecek şeylerin, nasıl için, onların niyetlerine bilirin ibadet gibi kafam eder. Mü'minli niyeti, amel-i naren saygıdır. Şurası şahit eder. Her Tuhânekebebi hamd, âgâdâfî ve redâhîn-i mûsîlik, ve zînet-i âşîlik ve tüfusunda, tüfusunda, ve lüsfebîm-i füccîli'nin tesbîâ-ı ve evlîyâ-ı keberle'nâk etedîk. Mahlikânânın sayısınca, zarâhâ lâîr-i şehrimler, ve âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik âşîlik evliyalarını ve meleklerin nesekli haklarıyla seni hususlanan henüz yedeleriz gibi hassiz adetle teslim etmenin hükmeti şusurla kontanlaşılır. Hemen Hı nasıl bir zâbidi, bütün de, yaratan, yaratan yedin hükmelerini kendi namlada aşağı takip ederek, mağdurluğuna zâbidik ve hayvanına temel ağzakata mangalanlık yapan ve mevcudarlı arziyeye halifeliyet etmeye fâdir olan ve kendi huzulü kendini herkese zevkete harfi insan İlyâin aradu ve İlyâin Bütün halket ibadetlerini ve isti'anelerini ibadet kendi namına mahkûzul celânele hâbîm eder. Hem sülhân edebileceğin teslihât edeceğine mahkûrâdî ve de evsîn edebileceğine mesmûrâdîk. Bütün mahkûrâtının, bütün teslihâtları ve bütün maslûrâtının insanı lîlâ seni eder vesile olan hazızede der. Bütün mevzuatı kelim hesabını söyler. Heremullah'a salat ve selam olsun. ve ve o sebeplerin merkeza vakıdığı üzere muhakkak olarak Her şeyin adına dil salmak gerekir. Çünkü her şey Nur-ı Ahmedî ile vesselam'dan 3. İşte Teksiyatta, salavatlarla, taksiyel adetlerin bitimekine Allah. Üç, 3. Üçüncü Ey az bir ömürde zinir anamını okrebilmek ve her hmm. ömrünü, biri, bir katkıya ömrünü bir kadar faydalı görmek ve adetini ubadete ve vataketini huzurlarla kaybetmek istersen sünnet semeyi Çünkü bir hmm. Mualli'nin çekeliğe hatatı iki amelen bir yeri yuzur veriyor, bir yeri ibadet oluyor. Ukrabe'yi çok meyvelen veriyor. Mesela bir şey sana aldı. İlcan ve tabur-u şerriyi tatbih tefettiğin dakikada o adil alışverişin bir ibadet alır. O tatat-ı röbbi bir sınırlı vahur verir, da adil. Şari'yi bir tebeb verir. O dahi bir yuzur verir. Ne mesulünün seneyeye tatbih amel etelemekte, bu Bahtiyar evlendirecek bir ayet evlediğine ne olan hayata evlendirebilir. Fakat bu bilinlerde soru işine dediğim gibi bilinler edilir, bilinler dedilmaz ve tetkik da Siz de Allah'a Allah ve iman edin O o umut verenlerde Allah'a ve onun sözlerine iman edeceksiniz ve O'na uyanıp ki doluyor dolunmuş да fermanı bilerek. Şeyâh ve sünnet içinde girilmelerini müşah eden Esma-i Şah'ın herhalde isminin khayyiz ve bir namazan ve cahik çalışır. Ey nefis! Ey dünyaya hususan ahl-ı sefahede, hususan ahl-ı küfet ve anlodatıcı hikri meşhur ederseniz Allah'ından takvip Çünkü sen ona takvip etsen gibi olamazsın pekte çok çok susuzluğa gecikin. Hayır, bunları Çünkü senin, senin başına, başına da atarıldım, bir bağlamı olur. senin başına da bir olur. Olur. Mesela nasıl Mesela, bir hissani büyük bir dağ büyük bir elektrik lambası bulunur. O elektrik bidenin yani, çarpıp etmiş ve onunla bağlı küçük küçük süs elektrik küçük menzillerde askin edilir. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çekeriz, diyalog atamazlar. Bütün menziller, de bir kalanlık içine bir bakışı düşerler. Ve başka sanayi, büyü elebilirli olan olmayan küçük elebilirli damlaları her menzilde bulunuyor. O sahay sahibi, sahibi büyü elektrik damlasının büyümesini çevirerek kapatsa, sahayi menzillerde bir şaşırlar alınabilir, o konulmuşuzdurabilir, hırsızlar iş ispat edemezler. İş Birinci sanayi, birisi bunu gör. Hz. Peygamber Aleyhisselatü onun kalbinde o büyüğü ölebilir yani yani bir namastır. Eğer o huvuzsa, el-iyan sözü bidara, hiçbir peygamberle kabul edemez. Belki hiçbir kemalatın geleri olduğunu da alamaz. Hatta, ev-habibini da alamaz. bütün menzilden ve lahateler karanlanmışer. Ve kalbinden de peşke bir hamurla Acaba, bu tuhavirat uğraşşak-ı mukabilin hangi şeye kasanıp ücret edebilsin? Hangi mevzu Abdullah'un otahlı masalarını onunla kalmayıp gelsin? Hangi bu bir iki sana yönelenler ki Hazreti Peygamber İsa Hz. Muhammed'ın onunun kahpeplerinden da kendilerinin çabaları onlara kalabilir veya kalamazlar nelerdir? Onların manevi kimler ada baklak yerlerine Hazreti Musa ve İsa Aleyhisselam'a selamı imanları ve kahpeklarına büyük çeşitli iyilikler kazanabilir. Ey Nefesem Mâre, sen, ben eşliğe değil, hayrın olamaz Sana hiç bakma soru geçtim, hayrın gibi olamazsın. Zira o olduğu için, o akıllı geçiş elemleri ve gelecek okulları tokatı yüzüne, gözüne, gözüne, başına, çatak geliyor. Bir lezzet bir elemen katıyor. ise elemsiz güzel bir lezzet alabilir zevkler. Öyleyse, evvelen aklınızı çarptır, sonra hayır olup hem kendine varmı bedenine atın durur, haydiri, hatta dağın aşağıdığına da, sire-i helibini görür. Eşim üzere, ey nefis, söylediğimiz gibi insan, şecerin vatakadın meyvesi solumundan meyve gibi uzar ve el-i ve o bulmamak ve o onun cihetli vahketinin içinde bir kat çekirdeği taşıyan ve büyük keşete, fenaya, dünyaya kakan bir vahduddur. O bu, nefisle, onun üzerinde kalan medehâya, halktan mutlaka, keseveden muhakdete, müntahadan medede çeviren bir hak yani mededelerin müntahak bir noktayı tesad Nasıl ki, tohumu olacak bir miktar birbirini izliyor, acil altını bir yugara altın altın atsa, güzelliği de güvenese, kendini oran ömrene atsa, onların edemelerine düşecek, parçalanacak, parçalanacak. adil bir tekmeyle ilgili zahir olacak. Eğer o halkı yere noktanın iç günağının uzak, iç içine teşekkür ederek bir ağacın diğer türlü tutmakla beraber, ağacın mekanısına, hakikatın devamlama mavası olacağını düşünülse, o vakit okuduk meyve içinde bir tek tekirde, bir hakikatı, türüngeyi daireye, daire, bir, bir umur bahatı içinde basar bulunuyor. Öyle de, İnsan eğer hesefet olur, Kendi içinde bu, dünyanın mühatredeğiyle desteksel olarak, kâinelerin tefessümlerine onların uçaklarına atılsa, el nihayetsiz bir kâsana düşer. hem fela, hem pâni, hem adem'e düşer, hem mağrı tefellerini şey. Eğer insan ve Kur'an'dan, kâh kulağıyla, iman dertlerine başını tutarsa, vakete ve tevekkî olsa, uğurlu Allah'ın kemale hak kabili, baki bir insan mı Ey insan, madem baki kabili ve madem milleti İbrahim'iydi deseniz, Aleyhisselam, İbrahim varı, lahiy boru alahtiri, ben bataki gidenleri sevmem de ve mahkum baki yüzüne çekil ve beni bilir şöyle Allah karşıya buradaki hadis-i 17. Cüzün 2. Ramazan'da yazılanlar buraya yaz yes,